1267 numaralı konu, Abdullah bin Mes'udun ilme teşvik etmesi, i̇bn Mes'ud şöyle diyor, sabah kalktığında ya alim, veya ilim arayan ol, bu iki vasfın haricinde olma, çünkü bu iki vasıf haricindekiler, hem cahil, hem cahilliğe razıdırlar, melekler, sabah kalkıp ilim öğrenmeye koyulan kimseye hoşlandıkları için kanatlarını gererler.